A'udhu billahi min ash-shaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruhu. Ve na'udhu billahi min şurur anfusuna ve min siyya'ati a'malina. Ve yehdihi allahu falamudilla lah. Ve mayyudlil falahadiya lah. Naşhado an la ilaha illallah, wahtahu la şerika lah. Ve naşhado anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi şirahli sadriyi ve Ma vahlül ukta <y> <m alyat> Bu hafta bize bir ayet ve bir hadisin şerhini öğretmekle devam edecek şeyhimiz Allahu rahmet etsin. Onun ilk bu bapta getirdiği bu bölümde getirdiği ilk ayette de Kasas suresinin 56. ayeti o da şu Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki azubillahimineşşeytanirracim inneke la tehteyi men ahbabde şüphesiz sen sevdiğine hidayet edemezsin şüphesiz sen sevdiğini hidayete erdiremezsin ve lakinne allâhe yehdî meyyeşâ ancak Allah dilediğini hidayet eder ve huve âlemu bil muhtedîn o Allah ki hidayete kimin daha layık olduğunu bilendir Kimin daha layık olduğuna vakıf olan Allah subhanahu teâlâdır. Hidayet öyle bir şeydir ki, Araplar hidaye kelimesini şu kökten türetmişler. Önceden çölde yol gösteren seyisler varmış. Böyle çölü iyi tanıyan, çölü iyi bilen bedeviler varmış. Bunlar çölün neresinde ne tehlike var, neresinde ne şer var bunu çok iyi bilen insanlarmış. İnsanlar bunlara sorarlarmış, işte bize yol gösterin şuraya gideceğiz. Onlar da belli bir ücret öderlermiş, o seyisler de, o bedeviler de onları ulaşacakları yere ulaştırırlarmış. Bazen insanlar e, onların sözünü dinlemezmiş. Mesela dermiş ki şurada konaklamayın, işte burada tehlikeler var. Bir tanesi onları dinlemiyor, o bölgede konaklıyor, o gece akrep sokuyor ölüyor adam mesela. Ertesi gün bir yere gidiyorlar, diyor ki burada konaklamayın, şurada konaklayın, ileride şöyle bir yer var. Sonra bakıyorlar, orada biri gene itaat etmiyor, o gece onu orada başka bir e, yılan sokuyor, o da ondan ölüyor. Artık korkmaya başlıyorlar, adam nerede oturun derse oturuyorlar, nerede kalkın derse kalkıyorlar. İşte bunlara hidayet demişler. Hidayet kelimesi buradan türemiş, bu yol gösteren adamlar, bu yol gösteren insanları, Gelecekleri yerlere ulaştıran insanlara hidayet de demiş Araplar. Neden hidayet diyoruz? Bunu neden anlatıyoruz? Çünkü Allah teala bizi hidayete götürecek olan şeyleri bize öğretmiş. Allah bazı haramları kılmış, bazı helaller kılmış. İşte bu haramlar haram kılınmasının bu haramların haram kılınma kılınmasının sebebi bize sonunda bir şerrin isabet etmesidir. Bizim zahirde görmediğimiz ama Allah subhanahu ve teala'nın bildiği bir zararın olmasıdır. O yüzden Allah subhanahu ve teala şirki, diğer günahları bize yasak etmiş. Bundan sakınanların da hidayet üzere olduklarını, yani doğru yol üzere olduklarını, sapmayacaklarını, hakikate ulaşacaklarını Allah subhanahu ve teala bize bildirmiş. O yüzden hidayet isteyen bir kul varsa, Allah'a yaklaşmak isteyen bir kul varsa ne yapması lazım? Haramlara, yasaklara... Allah'ın küfürdür, şirktir dediği şeylere dikkat etmesi lazım ki Allah Subhanahu ve Teala onu sırat-ı müstakime ulaştırsın, cennetine koysun. O yüzden Rabbimiz Celle ve Ala Bakara suresi 272. ayette "Leise aleyke hudâhum. Onların hidayetlerinden sana bir şey yoktur. Onların hidayetleri sana düşmemiş. Velakinnallahu Allah men yesha. Ama Allah dilediğini hidayet eder. Allah dilediğine hidayet verir." Kalpler Allah'ın elindedir. Kalplerin özünü bilen Allah Subhanahu ve tealadır. Gene aynı şekilde Yusuf suresi 103. ayette Allah Subhanahu ve teala şöyle söylüyor. وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sen ne kadar hırslı olursan ol, sen ne kadar azmedersen azmet, insanların çoğunu yapmayacaklar, iman etmeyeceklerdir. Ne kadar istersek isteyelim, ne kadar arzu edersek edelim, insanların ekserisi müşriktir. İnsanların çoğunluğu kafirdir, insanların çoğu cehennem ehlidir, insanların çoğu, çoğu cehennemin yakıtıdır. Ne kadar hırslı olursak olalım, ne kadar gayret edersek edelim. Biz ne kadar güzel bir davetçi olursak olalım, ne kadar güzel anlatırsak anlatalım. Bizim sözümüz, amelimiz ne kadar birbirini tutarsa tutsun fark etmez, hiçbirimiz peygamber kadar güzel anlatamayız. Hiçbirimizin sözü ve ameli peygamber kadar birbirini tutmaz. Ama Allah subhanahu ve teala ne yapacak? Biz ne kadar biz sebepleri yapışsak da dilediğine hidayet edecek. Biz sebepleri yap yapışırız, güzel anlatırız. Bizim sözümüz, amelimiz birbirini tutmasına dikkat ederiz. İnsanları bu yola çağırırız ama hidayet kimin elindedir? Allah subhanahu ve Allah subhanahu ve teala dilediğine hidayet eder. İnsanın fıtratında sevdiğine hidayet etmek gibi bir haslet vardır. Allah bakın dikkat edin ne diyor? İnneke la tehdi men Sen sevdiğine hidayet edemezsin. E biz derslerin başından beri, ilk günden beri bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki kafirlere sevgi beslemek küfrün bir çeşidi. Yani nasıl olur da şimdi Allah burada diyor sen sevdiğine hidayet edemezsin. Yani Müslüman kafire bazen sevgi mi besler? Fıtri bazı sevgiler vardır. Mesela insanın annesini babasını kafir de olsa sevmesi, insanın işte yakın akrabalarına kafir de olsalar sevmesi, bu fıtri sevgidendir. Tabi bu sevgi eğer Allah'ın emirleriyle onların emirleri çakıştığında, Allah'ın emirlerine doğru değil de onların emirlerine doğru tercihe bizi itiyorsa, bu şirktir o zaman, affedilmez bir e, sevgi olmuştur. Ama yok, insan tevhidini gerçekleştirmişse, İnsan kafirlere genel olarak buğz ediyor ise, onlara Müslüman demiyor, onların arkasında namaz kılmıyor, kestiklerini yemiyor, onlara kız alıp vermiyor ise, ancak fıtratında var olan anne baba sevgisinden dolayı, az da olsa kalbinde kafir annesine babasına karşı bir sevgi varsa bu da onun imanını bozmaz ama imanının kemaliyetini bozar. Gerçek manada kalbinde iman olan bir adam müşrikleri sevmez, kimi sever? ancak ve ancak hidayet ehli olan insanları sever. Zaten böyle müşriklerle içli dışlı oturan, müşriklere böyle yakın olan adamların çoğu mürtet oluyorlar sonra. Bunların hepsi neden oluyorlar? Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgisinin önüne insanların ana babanın işte çocuğun akrabanın sevgisini geçirmekten dolayı mürtet oluyorlar. Böyle bir fiilden Allah'a sığınır. Öylese Müslümanın Dostlarının ve arkadaşlarının çevresinin sadece ve sadece Müslümanlar olması lazım ki Allah subhanahu wa ne yapsın? Onu hidayet etsin doğru yola. Allah Eğer onlar Allah'a Resulüne ve ona indirilen kitaba iman etmiş olsalardı müşrikleri dost edinmezlerdi diyor Allah subhanahu wa Allah'a Resulüne ve ona indirilen kitaba iman etselerdi Müşrikleri dost edinmezlerdi. O yüzden bu gibi kalbinde hastalık olan müşriklerle oturan kalkan adamlar Müslümanlara buğz eder. Müşrikleri severler. Allah da onları topuklarının üzeri, ökçelerinin üzeri gerisin geriye döndürür. Allah kalplerini birbirine çarpar. Allah kalplerini birbirine meylettirir. Kalp meyaldir, Kalp meyleder. İbni Abbas'ın talebesi Sahabenin en alimi İbn Abbas'ın talebesi Tavuz bir gün mescitte mutezile bir imamın konuştuğunu duyuyor. Kulaklarını tıkayarak mescitten kaçıyor. Talebesi sonu soruyor niye böyle yaptın diyor. Diyor ki kalp meyyaldir. Korktum ki kalbim onun fitnesine meyleder. Korktum ki kalbim onun bidatına meyleder. Ben de onun bidatına düşerim. Onun şirkine düşerim Allah muhafaza. O yüzden Müslümanın sevgisinin sadece Allah için olması gerek. Allah da ayetin devamında ne dedi sevdiğini Hidart edemezsin o lakin Allaha yehdime yeşe Allah dilediğini hidayet edecek Biz kadere iman ettik Biz Allah'ın her şeyi hiçbir şey yaratılmadan 50 bin sene önce bir kitapta, yazdığına iman ettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu haber verdi. Bütün peygamberler bundan haber verdiler. İman altıncı şartta olarak insanların ezberlediği çocukluktan beri şart olan kader-i iman bu. Kaderi iman ettiğimiz için Allah subhanahu ve teala kimin hidayet ehli, kimin cennet ehli, kimin cehennem ehli olduğunu çok daha iyi biliyor. O yüzden cehennem ehli olanlara cehennemlik amellerini kolaylaştıracak, cennet ehli olanlara cennet amellerini kolaylaştıracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbiriniz ameliyle cennete giremez. Sen mi ey Allah'ın Resulü. Diyor ki evet ben de ancak Allah'ın beni rahmetine daldırmasının üstesnadır. Eğer Allah beni rahmetine daldırırsa o zaman cennetine koyar. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Eğer kader varsa niye amel ediyoruz ya Resulullah? Aleyhissalatu vesselam dedi ki amel edin Herkese gideceği şey kolaylaştırılacaktır cehennem ehli olan bir adama haramların kapısı ardı ardına açılacaktır Cennet ehli olacak bir insana hidayetin kapıları ardı ardına açılacaktır ulaşılmaz dense de yeryüzünde bir iki kişi de hidayet olsa da Allah o dilediği kişiye hidayetini ulaştıracaktır Allah ademi yarattığı zaman ademin cesedini yarattığı zaman ademin sırtını sıvazladı. Adem'in sırtından, sülbünden Allah ve teala bir topluluk yarattı. Dedi ki ya Adem bunlar senin ehlinden, senin zürriyetinden cennet ehli olanlardır dedi. Allah ikinci kez sırtını sıvazladı. Adem'in bir topluluk daha çıktı. Bunlar da cehennem ehliydiler. Allah dedi ki ya Adem bunlar da işte zürriyetinden cehenneme gideceklerdir. Ve Rabbimiz celle ve Ale bunun sayısının yani insanların çoğunun cinlerin çoğunun cehennemde olduğunu Kur'an'ın birçok yerinde bize haber verdi. Birileri cehenneme girecek birileri kurtulacak. O yüzden gereksiz düşüncelerle şeytanın kandırmacasıyla anasını babasını düşünüp karısını kocasını düşünüp çoluğunu çocuğunu düşünüp Allah'ın sevgisinin önüne bu sevgileri geçirenler iyi bilsinler ki Kıyamet günü o sevgilerin onlara hiçbir faydası olmayacak. Kendilerini kurtarmak için Allah'a yalvaracaklar. Akrabalarının hepsini cehennemden kurtulmak için fidye olarak verecekler Allah subhanahu teala'ya. Bu hakikati bilen, bu hakikatin farkında olan bir Müslümanın aslında gece gündüz ağlayarak, gece gündüz secdelere kapanarak Allah'ım beni cehennem ehlinle kılma diye Allah'a yalvarması lazım. Allah'ım beni cennet ehlinden kıl. Allah'ım sen bana hidayet etmezsen ben hidayete ulaşamam diye Allah'a dua etmesi lazım. O yüzden Bukhari müslim'in ittifak ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbu Cebrail ey Cebrail'in Rabbi Ya Rabbu Mikail ey Mikail'in Rabbi Ya Rabbu İsrafil ey İsrafil'in Rabbi ya Rabb, ya Fâtır's semâvâti ve'l-ard, ey yerleri ve gökleri yaratan, enta tahkumu beyne ibâdik, sen kullarının arasındaki ihtilaflarda hükmedeceksin. Sen kullarının arasındaki ihtilaflarda kıyamet günü hükmünü beyan edeceksin. Hükmünü tatbik edeceksin. Allahum hedini fî mughtalefu'n-nâsi bi iznik. Allah'ım, insanların ihtilaf ettikleri şeylerde beni hidayet et. İşte bir Müslümanın peygamberin öğrettiği bu duayı sürekli sürekli sürekli ne yapması lazım? Tekrar etmesi lazım. Öyle bir günde yaşıyoruz ki insanların ekserisi tevhidi bilmiyor. Sonra bir grup var tevhidi öğrenmiş, mürtet olmuşlar haberlerinde değil. Hala kendilerini Müslüman zannediyorlar. Bir grup insanlar var tevhid diyorlar, dillerine dolamışlar, zerre tevhidden bir şey anlamamışlar. Öyle bir fitne döneminin içerisinde yaşıyoruz ki Herkes kendini hak üzere, herkes kendini hidayet üzere zannediyor. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni göndermeden önce yeryüzüne baktı, Arap'ına, Acem'ine hepsine buuz etti diyor. Hepsine Allah kızdı, gadaplandı ve beni gönderdi. Arap'ı Acemi, Arap olan olmayan herkes şirk üzereydi. O yüzden Bukhari'nin Ömer radiyallahu rivayet ettiği hadiste de olduğu gibi Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ım eğer bugün şu gördüğün şu topluluğa, gördüğümüz şu az topluluğa yardım etmezsen, sana yeryüzünde tevhid üzere ibadet edecek kimse kalmayacak dedi. Peygamber böyle dua etti. O gün peygamberin ifadesiyle Allah'ın arzında Allah'a ibadet eden tevhid üzere kul sayısı 310 küsür tane sadece. Koskoca yeryüzünde... Koskoca Allah'ın arzında, Amerika'sında, Afrika'sında, Antarktika'sında şurasında, burasında tevhid üzere Allah'a ibadet eden adam sayısı 310 küsür tane. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam için o tek başına bir ümmetti diyor. Kenne vahide. O tek başına ümmetti. Mücahit bu ayetin tefsirinde İbn Abbas'ın talebesi diyor ki o dönemde tek Müslümanlık kavmi içerisindeki o yüzden hidayet, birilerinin zannettiği gibi insanların kendilerini iyi yapıyor zannetmesi, kendilerini Müslüman diye isimlendirmesi değildir. Allah dilediğine bu hidayeti verir. Ve Allah'ın hidayeti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın doğru yolu göstermesi, ancak ve ancak ihsan eden, Allah'a karşı ihlaslı olan, amellerinin hepsini Allah için yapan, Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için yaşayan, Allah için nefes alan, Allah için oturan ve Allah için konuşan insanlara yakındır. Allah böylelerine rahmet eder, doğruya hidayet eder. Bu babta Şeyhimizin getirdiği diğer nasla, diğer hadis de şu. Said İbnül Müseyyep'ten rivayet ediliyor. O da babasından rivayet etmiş. Kal... Lamma hadarat Abu vefatı sallallahu ve sellem. Abu Talib'in vefatı, peygamberimizin amcası biliyorsunuz, ölümü yaklaştığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib'in yanına geldi. Ve indehu Abdullah ibn Ebu Umeyye Abu Talib'in ölüm döşeğindeyken yanında Abdullah ibn Ebu Umeyye vardı. Ve Ebu Cehil'de yanındakilerden bir tanesiydi. Bu iki tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Ebu Talib'in yanındaydılar. Fekale <gülüyor> lehu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına dedi ki Ya ammikullâ ilâhe illallah Ey amca! La ilâhe illallah de Kelimeten uhâtu leke biha indallah Onunla Allah katında hüccetim olsun. Sana şefaat edebileyim. Fekalalehu Ebu Cehil ile Abdullah ibn Ebu Umeyye dediler ki etergabu an millete Abdul Muttalib Abdul dininden yüz mü çeviriyorsun dediler. Feaade aleyhi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar etti. Kul la ilaha illallah ya ammi. Ey amcacığım la ilaha illallah Fa da. Feaade ala millete Abdul Muttalib Peygamber sanatsan tekrar ettikçe Ebu Cehille Abdullah İbni Ebu de tekrar ettiler. Dediler ki Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Ve son sözü e, Ebu Talib'in, Abdülmuttalib'in dini üzereyim. Yani Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in dini üzereyim. Ve eba en yakule la ilahe illallah ve Ebu Talib la ilahe illallah demekten yüz çevirdi. Fekalennbi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve dedi ki: "Le esteğfirenne leke ma lem unha anke. Ben nehi edilmedikçe senin için istiğfar dileyeceğim." Fe enzelallahu azza ve cel Allah da şu ayeti indirdi bu söz üzerine: "Ma kenel linnebi ve'llezina amenu en yestegfiru lil müşrikin. Ne bir peygambere ne de müminlere müşrikler için Allah'a istiğfar etmeleri yakışmaz. Ve lev kanu ulie kurba" Velev ki yakını akrabaları da olsa, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ ashabul أَنَّهُمْ O akrabalarının cehennem ashabı oldukları onlara beyan olduktan sonra, hiçbir peygamberin ve hiçbir müminin o müşrikler için Allah'tan af dilemeleri ne yapmaz? Hiçbir e, Müslümana yakışmaz. Şimdi bu hadis bu vabda getirdiği ikinci nasıl Ama bu hadis üzerinde saatlerce konuşulacak, aklı e, kemale ermiş, Allah'ın dinini anlamış, Allah Subhanahu ve Teala'ya yaklaşmak isteyen müminin üzerinde çokça düşünmeler, tefekkür etmeleri gereken bir hadis. Neden? Şimdi Abdullah İbni Ebu Umeyye ve Ebu Cehil denen bu iki zat Mekke'nin müşriklerin önde gelenleri, yani tağutları. O dönemdeki Mekke'nin Kureyş toplumunun iki tağutu. Peki bunlara tağut diyoruz. Peygamber bunlara kafir demiş. Hatta bunları öldürmüş de. Bu adamlar ateist mi? Bu adamlar mecusi mi? Ateşe mi tapıyorlar? Bu adamlar Hristiyan Yahudi mi? Bu adamlar nedir? Nereden biliyoruz? İbni İshak'la i̇bn İbni Hişam'ın siyerlerinden biliyoruz biz bunu. İbni İshak ile İbni Hişam siyerlerinde, siyerlerinde bunların bazı sözlerini rivayet ediyorlar. Kabe'yi su basmıştı. Su basınca Kabe'nin bir kısmı yıkıldı. Müşrikler dediler ki Allah'ın evini onaralım. İçinde Abdullah İbn-i Ebu Cehin hepsi var. Dediler ki Allah'ın evini onaralım. Ama dediler faizden kazandığınız, kadın ticaretinden kazandığınız, e, alkolden kazandığınız, başka böyle haram olan Allah'ın yasakladığı yollarla kazanılan paralar, haram paralar... Bunları getirmeyin, sadece helal kazanç olarak elde ettiğiniz rızıktan getirin, onunla Allah'ın evini bina edelim dediler bu adamlar. Ve Kabe'nin yıkılmış tarafın haricinde kalan, ayakta kalan birkaç tane taş vardı. Hiçbir müşrik o taşları yıkmaya cesaret edemedi Allah'tan korktukları için. Hepsi dediler ki, eğer bu taşlara dokunursak bu Allah'ın evidir, Allah bizi helak eder dediler. Abdullah İbni Ubeyh Abdullah İbni Ebu Umeyye ne yaptı? Velid İbni Muğuyla özür dilerim tuttu dedi ki ellerini açtı ve Allah'a dua etti. Allah'ım biliyorsun ki biz sana yüzümüzü döndük. Hamd sanadır. Şükür sanadır. Biz senden geldik sana döneceğiz. Ya Rabbi bu evi tamir ediyoruz. Senin rızanı isteyerek bu ev senin evin. Peygamberlerin inşa etti ya Rabbi şu kalan taşları yerinden oynatıyoruz, kafir olduğumuzdan yapmıyoruz ya Rabbi dedi. Senin dininden irtidad ettiğimizden yapmıyoruz dedi. Velid ibn-i Mughire. Bunlar peygamberin tağut dediği, bunlar peygamberin müşrik dediği, bunlar peygamberin öldürüp mallarını ganimet yapıp kanlarını kendine helal kıldığı adamlar. Allah'a yaptıkları duaya bakın. O yüzden bu hadisin ehemmiyeti önemlidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara öyle bir tevhid anlatmış, öyle bir din anlatmış ki amcasına kul la ilaha illallah ya ammi diyor. La ilaha illallah de, Ey amcacığım Ebu Cehil ve Abdullah ibn Ebu Muayy diyor ki Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Çünkü biliyor ki ikisi de çok iyi biliyorlar ki la ilaha illallah demek bütün batıl dinlerden yüz çevirmeye gerektirir. Bütün batıl inançlardan, bütün müşriklerden ve şirkten teberriyi uzaklaşmayı gerektirir. Ebu Cehil bunu çok iyi biliyordu. Yazık ki bugün kendine Müslüman diyen adamlar Ebu Cehil, Abdullah İbni Ebu Umeyye kadar bu dini anlamamışlar. La ilahe illallah dediklerinde demokrasiyi reddetmeleri gerektiğini, La ilah illallah dediğinde bugün İslam'dır diye insanların önüne sunulan sofilik dinini reddetmeleri gerektiğini, La ilahe illallah dedikleri zaman peygamberin getirdiği yolun dışındaki bütün batıl yolları reddetmeleri gerektiğini insanlar, Ebu Cehil kadar anlamıyorlar. Ve bu bahsettiğimiz hadiste, bize ibret olacak başka noktalardan, başka esaslardan bir tanesi de şöyle. Müşrikler her zaman yakınlarının cehennemde olmasından dolayı fitneye düşmüşlerdir. Örnek Daha suresi 51. ayette Allah subhanahu wa ta'ala Firavun ile Musa'nın konuşmasından bahsediyor. Uzun uz uzadı ya. Orada aralarına geçen diyaloğu bize naklediyor Rabbimiz. Ve ayette Firavun bakıyor ki Musa tevhidi anlattı, insanları etkiledi aleyhisselam. <gülüyor> Çünkü fıtrat tevhidi biliyor, tevhidi kabullenmek üzere yaratılmış zaten. Tevhidin ne olduğunu idrak edebiliyor. Firavun dedi ki, قَالْ فَمَا بَالُ الْقُرُونَ الْعُولَ Öncekiler neredeler ya Musa? Bırak onları dedi. Sen anlatıyorsun uluhiyye, rububiye, esma sıfat, tevhidin kısımları. Öyle anlatıyorsa onları bir kenara bırak dedi. Bizim atalar nerede? Cehennemde miler, cennette miler? Ondan haber ver diyor Firavun. Bütün Firavunların ve Firavun'un yolundan giden Firavun'un askerlerinin ortak karakteri tevhid anlatıldığı zaman insanları tevhidden saptırmak için meseleyi insanların, analarının, babalarının ölülerinin cennette mi, cehennemde olmalarına mı getirmeleridir? Adama tevhid anlatıyorum. 60-65 yaşında her şeyi anlıyor. En son diyor ki ben senin anlattığın dini kabul etsen benim dedelerim, babalarım hepsi cehennemin ortasında diyor. Çünkü biliyor amelleri ortada. Anlattığım İslam dini de ortada. Aptal da değil. Her türlü hakikati de anlıyor. Fitnesi ne? Yakınlarının ateşte olmaz. <gülüyor> Zuhruf suresi 23. ayette gene Rabbimiz va مَا أَرْسَنَّا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَضِيَةٍ مِنْ Biz bu şekilde senden önce hiçbir kalme Hiçbir köye, hiçbir beldeye bir korkutucu göndermeyelim. İlle ancak kale mutrafuha inna vecedna abaana ala ummetin. Oradakiler dediler ki biz babalarımızı bir yol üzere bulduk. Ve inna ala biz de onların izlerine tabi oluyoruz. Biz de onların yoluna tabi oluyoruz. Biz de onların yolundan gidiyoruz. Babalarımızın yolundan gidiyoruz dediler. Bugün de anlatıldığında, bu içinde yaşadığımız müşrik topluluğa, kendini ne kadar Müslüman olduğunda söylese, müşrik bir topluluk, müşrik bir kavim bu kavim. Bu kavim hemen hangi meseleyi bizim önümüze getirecekler, annelerinin ve babalarının nerede olduğunu sormakla bizi karşı karşıya bırakacaklar. Gene Saffat suresinde, Allah Subhanahu taala bu müşriklerin hallerinden bahsederken 35. ve 36. ayette diyor ki o müşrikler için "İnnahum kanu iza qilla la ilahe Onlara Allah'tan başka ilah yoktur dendiği zaman kibirlenirler ve yakuluna "inna la tariku alihatina li ve derler ki biz ilahlarımızı bir deli şair yüzünden mi terk edeceğiz derler müşrikler Onlara la ilahe illallah dendiği zaman kibirleniyorlar. Adama la ilahe illallah anlatıyorsun, adam bir köpürüyor, bir kızıyor, bir bağırıyor. Adama sanki anasını avradına küfretmişsin. Ya sana tevhid anlattık, sana Allah'tan başka ilah yoktur dedik. Sana Allah subhanahu wa başkasına ibadet etmeyelim dedik. Öyle değil mi? Ama niye o müşrik, ama adamın Allah'tan başka ibadet ettiği putunu diline ansan, Mesela bugün bu toplumun ibadet ettiği Tayyip'i bir hayırlı Bak nasıl ağızları kulaklarına varıyor Niye müşrik bunlar Çünkü onlar Allah'ı bırakmışlar Kendileri gibi insan olanları Kendilerine Rab ilah edinmişler İlahlarından bahsettiğin zaman Ferahlanıyorlar Mutlu oluyorlar Gülüyorlar gülücük saçıyorlar Allah'ın vahdi Allah'ın tevhidinden Allah'ın Sadece ona ibadet edilmesi gerektiği gibi bir gerçekle bizi görevlendirdiğinden bahsettiğin zaman onlar hemen kibirlenmeye, hemen bunu inkar etmeye kalkışıyorlar. Gene bu vakta şeyhımızın getirdiği e, naslardan bir tanesi de bu ilk okuduğum dersin başındaki kasas suresi 56. ayetin nuzul sebebiyle alakalı rivayettir. Ee, alimler demişler ki bu yaşa. sen dilediğine sevdiğine hidayet edemezsin Allah dilediğine hidayet eder o kimin hidayete daha layık ol, olduğunu daha iyi bilir ayeti hakkında bu ayet Ebu Talip hakkında inmiştir de demişler bazı rivayetlerde çünkü Ebu Talip'in yaptığı iyiliği bugün Müslümanım diyen insanlar dahi İslam'a ne yapamıyorlar sarf edemiyorlar çünkü Ebu Talip Peygamberimizi barındırdı. Aleyhissalatu vesselam. Ebu Talib İslam'ın yayılmasına vesile oldu. Kendisi müşrik dahi olsa, kafir dahi olsa, İslam'a çok büyük hizmetleri oldu. Ancak buna rağmen, böyle olmasına rağmen, İslam'a yaptığı hizmetlere rağmen, İslam'a yaptığı katkılara rağmen, bu yaptığı iyilikler onu kurtarmadı. Çünkü o tevhid üzere bu iyiliklerini yapmamıştı. Çünkü ibadeti Allah subhanehu ve teala'ya birlememişti O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e radiyallahu anh'a diyor ki... İbnü i Cud'an kâne fîl câhiliyye rahim İbn-i Cud'an diye bir adam vardı müşrikler içerisinde. i̇bn Cud'an câhiliyye de biz İslam'a girmeden önce ya Resulallah... ...iyilik yapardı, akrabayı gözetirdi, fakirleri, yetimleri gözetirdi. E yedhulul cennete ya Resulallah. Cennete girer mi ey Allah'ın Resulü? Kâlele, <gülüyor> dedi ki hayır... Asla giremez çünkü o bir gün bile demedi ki, Tevhid üzere bir gün bile demedi ki, Rabbim din günü benim günahlarımı bağışla. Tevhid her şeyin başı, tevhid her şeyin ilki. Ve bunu gerçekleştirmeyen bizim anamız da olsa, <gülüyor> bunu gerçekleştirmeyen babamız da olsa, yakınlarımız dahi olsa onlara buğz etmek bizim imanımızın gerekliliğidir. Bunu gerçekleştirmeyen ise imanında sadece zan sahibidir, zan ediyordur, kıyamet günü o iman suratına çalınır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْنِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِنْ تَسْفَرُك